1420 numaralı konu Hazreti Ali'nin insanlara Hazreti Peygambere salat-u selam getirmeyi öğretmesi Hazreti Ali insanlara Hazreti Peygambere nasıl salavat getirmeleri gerektiğini öğreterek şunları derdi